Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri ile ilgili hazırladığımız programımıza, bugün Kur'an'ın amacı ve muhtevası başlığıyla devam ediyoruz. C. Kur'an'ın amacı ve muhtevası Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş amacı insanların inançlarını düzeltmek, ahlakını güzelleştirmek, dünya hayatlarını düzene koymak, ilahi irade, rıza ve düzene uygun bir dünya hayatından sonra ve bu sayede onlara ebedi saadetlerini kazandırmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için a. emir ve yasaklara ihtiyaç vardır. b. bu emir ve yasakların hayata geçmesi, Bunların kaynağının, yaratıcı, varlığı zaruri, kemal sıfatlarına sahip, her çeşit eksiklik ve kusurdan uzak bulunan Allah olduğunun bilinmesine bağlıdır. C. Bu iman, bilgi ve şuuru desteklemek üzere de mükafat ve ceza vaadi gerekir. Kur'an-ı Kerim'e giriş mahiyetinde olan Fatiha suresinin başından, yevmüddine kadar bu hususların birincisi, müstakime kadar ikincisi ve buradan sonuna kadar da üçüncüsü veciz bir şekilde ifade edilmiştir. Üçüncü kısımda mükafat ve ceza vaadiyle konuları desteklemek, canlı bir şekilde tasvir etmek ve geçmişten ibret alınmasını sağlamak üzere verilen Kur'an kıssalarının özü yer almış bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in bilgi, irşat ve talimatla ilgili bütün muhtevası bilinmesi ve inanılması gerekenlerle yapılması gerekenler diye ikiye ayrılabilir. Birincisinde Allah, peygamberlik, gayb alemi hakkında bilgilerle öğütler, misaller, hikmetler ve kıssalar vardır. İkincisinde ise ibadetler ve hayat düzeni gibi ameli ve ahlaki hükümler, öğretiler yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş amacı ve muhtevası hakkında özlü bilgi veren Şah Veliyullah şunları ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in geliş amacı, Arapların ve başka kavimlerin, göçerlerin ve yerleşiklerin, hasılı bütün insanların, nefislerini terbiye etmektir. Kur'an'ın doğrudan lafsı, mantuku ifade ettiği bilgiler 5 bölüme ayrılabilir. 1. İbadetler, sosyal, hukuki ve siyasi hayatla ilgili hükümler. Farzlar, vacipler, menduplar, mübahlar, mekruhlar, haramlar. Bu konulardaki bilgilerin açıklanıp geliştirilmesini fıkıhçılar üstlenmişlerdir. 2. Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler ve münafıklardan ibaret bulunan, doğru yoldan sapmış dört grupla mücadele bilgisi. Bu bilginin açıklaması kelamcılara aittir. 3. Yer ve göklerin yaratılması, Allah'ın kemal sıfatlarının açıklanması ve kullara gerekli bulunan diğer bilgilerin ilham edilmesi kabilinden olan ilahi nimet ve lütufların Alaullah hatırlatılması. 4. İnsanlık tarihi boyunca itaat edenlerin ödüllendirilmesi ve isyan edenlerin cezalandırılması ile ilgili olayların eyyamullah bilgisi. 5. Ölüm ve sonrası ile ilgili bilgiler. Bu bilgileri, İlgili hadislerden de yararlanarak detaylandırma işini de vaiz ve eğitimciler üzerlerine almışlardır. Bazı tefsirciler, Kur'an-ı Kerim'in muhtevası ile ilgili olarak aşırıya kaçan açıklamalar yapmışlar, Beşerin, Kur'an'dan önce ve sonra elde ettiği ve edeceği bütün bilgilerin bu kitapta bulunduğunu ileri sürmüşler, bu abartılı iddiayı haklı göstermek için zorlama ürünü açıklamalara girişmişlerdir. İşin doğrusu şudur ki, Kur'an-ı Kerim'in asıl muhtevası, az önce açıkladığımız ve amacını gerçekleştirmek için zaruri bulunan bilgi kümelerinden ibarettir. Bunların dışında çeşitli surelerde temas edilen bilgiler, verilen örnekler, yapılan benzetmeler, asıl muhtevayı açıklamaya, zihin ve gönüllere yerleştirmeye yönelik olup, bu ölçüler içinde verilmiştir. D. Kur'an'ın Şekli ve Üslubu Kur'an-ı Kerim, 114 sureden oluşmaktadır. Sure başlarındaki besmelelerle, bazı mukatta harflerin birer ayet sayılıp sayılmaması, bazı ayetlerin birleştirilerek sayılması, duraklardaki ihtilaflar gibi farklı sayım kriterleri sebebiyle ayetlerin sayısı farklı rakamlarla ifade edilmiştir. Musaflardaki mevcut numaralandırmaya göre ayet sayısı 6.236'dır. Daha çok kabul edilen görüş de budur. Sureler şekil bakımından kitapların bölümleri gibidir. Ayetler ise cümleler ve paragraflara benzetilebilir. Sure sayısının 114 olduğu konusunda bir ihtilaf yoktur. Giriş mahiyetindeki Fatiha suresinden sonra genellikle uzun surelerden kısalara doğru bir sıralama yapılmıştır. Sure ve ayetlerin sıralanması, iniş, nüzul tarihine göre yapılmamıştır. Sure sıralamasının Hz. Peygamber tarafından mı yoksa Sahabe tarafından mı yapıldığı konusunda üç görüş vardır. a. Sıralamayı Allah'tan aldığı bilgiye dayanarak Resulullah yapmış, daha sonra Hz. Osman resmi musafı buna göre tertip ettirmiştir. b. Sıralama sahabenin içtihadına dayanmaktadır. Bu sebepledir ki sahabenin ellerinde farklı sıralama yapılmış musaflar olmuştur. c. Uzun sureleri, Ha, mimle başlayanları ve küçük sureleri, Kur'an'ın çoğunu Hz. Peygamber sıralamış, geri kalanların sıralanması ise ümmete bırakılmıştır. Uzun tartışmaları ilgili kaynaklara bırakırsak, bizim kanaatimiz Musaf tertibinin, Hz. Peygamber'in verdiği bilgiye dayandığı yönündedir. Ayetlerin tertibi vahye dayanmaktadır. Ayet sayısı ile ilgili farklı rakamlar, bazı ayetlerin başlangıç ve sonlarının farklı tespit edilmesi, surelerin başlarındaki besmelelerin ayet sayılıp sayılmaması ve bazı surelerin başında bulunan harflerin ayrı ayet olarak alınıp alınmaması konularındaki ihtilafa dayanmaktadır. Bu sebeple ayet sayısı ile ilgili olarak farklı rakamlar tespit edilmiştir. Elimizdeki Musafta ayet sayısı 6236'dır. Burada gözden kaçırılmaması gereken husus şudur. Sayımların tamamı Musaf'ın bütününü ihtiva etmektedir. Mesela 6204 sayan, 6600 sayana göre 396 ayeti inkar etmiş, bunlar Kur'an'da yoktur demiş değildir. Rakam farkı az önce zikrettiğimiz sebeplere dayanmaktadır. Kur'an'ın yazıldığı tarihte Arap yazısı çok gelişmiş değildi. Sessiz harfler ve uzatma işareti bulunmadığı gibi, şekilleri aynı olan B, T, F, Cim, H, H gibi bazı harfleri birbirinden ayırmak için konulan noktalar da yoktu. Buna rağmen ana dilleri Arapça olan, ayrıca güçlü bir ezberden okuma geleneğine sahip bulunan sahabiler, ayetleri Hazreti Peygamber'den de dinledikleri için bu yetersiz yazıdan, Kur'an'ı doğru okumakta fazla güçlük çekmiyorlardı. Ancak Hicri ilk yüzyılın ikinci yarısından itibaren Arap olmayanlarında İslam'a girmeleriyle okuma güçlüklerinin çıkması üzerine şekilleri aynı olan harfleri birbirinden ayırmak için harfin üstüne veya altına bir, iki yahut üç nokta konulmaya sesli harf yerine geçmek üzere hareke denilen işaretler uzatma işareti olarak da hareketsiz elif, val, ye harfleri kullanılmaya başlandı. Resmi emir üzerine ilk defa Ebul Esved Eddüeli bir heyetten de yararlanarak nokta şeklindeki harekeyi icat edip üstün yerine harfin üstüne, esre yerine altına, ötre yerine de önüne farklı renklerle birer nokta koydu. Sonra Haccac bin Yusuf'un emriyle Nasr bin Asım el-Leysi tarafından harfleri birbirinden ayırmaya yarayan noktalar kondu. Aradan bir asır kadar zaman geçtikten sonra büyük dil alimi Halil bin Ahmet bugün kullanılmakta olan harekeleri ve noktaları belirledi. Muhammed bin Tayfur es-Secavendi ayetlerin sonlarına manayı göz önüne alarak okuyana bu bakımdan kolaylık sağlayan bugünkü noktalama işaretlerininkine yakın işlevleri olan ve adına secavent denilen işaretleri koydu. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i hem farz ve nafile namazlarında hem de namaz dışında ve çoğunlukla programlı olarak okudukları için, gerektikçe musaf, bu maksada uygun menzil, cüz, hisp, taşir gibi bölümlere ayrılmış ve bunlara mahsus işaretler de konmuştur. Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları 7. yüzyılda Arabistan'da yaşayan Araplardır. Son peygamberin onlar arasından seçilmesinin doğal bir sonucu olarak önce onlar ıslah ve irşad edilecek, sonra da onların aracılık ve örnekliğinde diğer kavimler İslam iman ve ahlakına gireceklerdi. Bu durumsa kaçınılmaz olarak Kur'an'ın Arapça olması Ayrıca belirtilen amaca hem de muhataplara uygun bir üslup taşıması sonucunu doğurmuştur. Kur'an-ı Kerim söz şekli itibariyle ne şiirdir ne de nesirdir. O dönem Arapları şiire ve hikmetli sözlere düşkündürler. Bu söz çeşitlerinin de alıştıkları şekilleri vardı. Allah Kur'an'ın cazibesini artırmak için onların bu düşkünlüklerini dikkate almış, Kur'an-ı Kerim'e, hem şiirin hem de hikmetli veciz sözlerin güzelliklerini, çekiciliğini ihtiva eden fakat onlardan da farklı olan bir şekil ve üslup vermiştir. Surelerin başlangıç ve bitişlerinde, kelimelerin seçiminde ve dizilişinde, ayetlerin bitişlerindeki kafiye benzeri ses uyumlarında bu özellik ve güzellikleri görmek mümkündür. Az önce Kur'an'ın amacı ve muhtevası başlığı altında zikrettiğimiz beş bilgi grubu, İlk peygamberden beri bilinen ve yaşanan tevhid inancıyla insanın yaratılıştan gelen fıtri ihtiyaçlarına ve meyillerine uygun düzenlemelerden ibarettir. Bu bilgiler, Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir metot ve üslub içinde verilmiştir. Bu metot ve üslub hakkındaki detaylı bilgiyi yarınki programımızda dinleyebilirsiniz. Bugünlük... Kur'an yolu ve tefsiri çalışması ile ilgili programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar kaldığımız yerden devam etmek üzere Allah'a emanet olun. Kur'an yolu Eser Diyanet Yayınları